Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Ankara'dan Cemalettin Çelik futbol sevgisinin sınırı ne olmalıdır? Evet. Futbol sevgisinin sınırı ne olmalıdır? İnsan sevebilir, futbolu sevebilir. Orada sevdiği mutlaka bir şey vardır. Orada bir mücadele vardır. Kazanma vardır. Gol atma vardır. Gönül boşluk kabul etmiyor. Yani şu sevgiyi şöyle dengeleyelim dediğimizde mutlaka dengelerken onun yerine bir şey koymak gerekir. Gönül boşluk kabul etmiyor çünkü. Ama şu futbol sevgisini bir sevgiyle değiştirmek gerekir. Futbol oynayanlar orada maç yapıyor. İki taraf vardır maç yapıyor. Mutlaka kendimizi bir tarafın yerine koyup öyle seviyoruz. Hayat aslında baştan sona bu mücadeledir. Maç yapmaktır. Biz mücadeleyi maçı nefsimizle yapıyoruz. Bazen nefsimiz bizi gol atıyor, yeniliyoruz. Bazen biz ona gol atıyor, yeniyoruz. Bu futbol sevgisini nefisle olan maça dönüştürmek gerekir. Oraya bakıp buna dönüştürmek gerekir. O sevgi boşuna değildir. Orada bir kazanma e, sevinci vardır. Dolayısıyla bunu böyle dönüştürdüğü günde acaba nefsimle ne kadar mücadele ettim, o ne kadar kazandı, ben ne kadar kazandım. Nefis, şeytanla iş birliği yapmış. Bununla beraber maç yapıyoruz. O ne kadar kazanıyor, biz ne kadar kazanıyoruz deyip buna bakmamız gerekir. Öteki o futbol maçı bize bir şey kazandırmıyor. Ama bu maçta kendimiz varız. Onun için ne diyoruz? Hayat baştan sona bir mücadeledir. Bununla beraber Allah kitabımızı elimize verdiğinde o hayat filmimizde başrolde biz varız. Kazanmış veya kaybetmişiz. Başrolde olduğumuzu unutmayalım. Bize fayda ya da zarar vermeyen herhangi bir şeyin peşinden koşmak, onu sevmek doğru bir şey değildir. Bundan kurtulmaya çalışmak gerekir. Eğer sevgimiz bize fayda vermiyorsa, bizi meşgul ediyorsa, o sevdiğimizi bize zikrettiriyorsa, bu durumda o vaktimizi, zamanımızı boşuna öldürmüşüz demektir. Ama nefsimizle olan, şeytanla olan maçı düşünürsek, tefekkür edersek, o maçı seversek, mutlaka kazanmaya çalışırız ve kazanırız. Yoksa onu unuturuz. Söyledim, gönül boşluğu kabul etmiyor. Onu silerken, o maça olan, futbol maçına olan sevgiyi çağırmaya çalışırken, dengelemeye çalışırken, onun yerine nefsimizde şeytanla yaptığımız maçı düşünüp, evet, o kazanma sevincini oradan tadıp, o gönül boşluğunu oradan doldurmak gerekir. Aynı şey mesela, bir şeyi sevdiğimizde de bu böyledir. Bunu sevme demek doğru değildir. Bunun yerine şunu sev demek doğruydur. Gönül boşluk kabul etmediği için sevdiğin her neyse ya da her kimse onun yerine birini koyman gerekir. Birini koyduğunda o boşluğu doldurmuş olursun. Yoksa o boşluk bize sıkıntı verir. Sorun olur. Eksiklik hissederiz. Evet o boşluğu inşallah bu şekilde dolduracağız. Nefsimizle şeytanla yaptığımız maçı düşünüp o maça hazırlık yapacağız. Buna beraber nefisle, şeytanla mücadele ederken de kazanacağız inşallah. Evet. Efendim Recep Tekin, canım efendim sultanım, dilimden düşmeyen duamdır. Bizi sizinle buluştan Rabbine, Rabbime hamdolsun. Rabbimin bana sevamayacağım kadar nimeti ikramı oldu ve ben bunu biliyorum ki bu nimetlerin en büyüğü, en güzeli sizsiniz. Rabbim kendisine kul, Resulullah'a ümmet size de hayırlı evlat eylesin. Amin. Allah razı olsun. Allah'a hamd olsun. Zaten kardeşimiz Allah'a hamd ediyor. Nimet'i ikrar ediyor. Nimet'i böyle görmek. Nimet'i anlamak nimete şükür ve hamdır. Nimet'e şükredince, hamd edince Allah onu arttırır. Allah'ın vaadi var. Ama şükredilmeyince ne olur? Azabım şiddetlidir buyurdu. Hamdolsun kardeşimiz nimete hamd ediyor, şükrediyor. Nimeti nimet olarak görüyor. Evet, bu durumda ne diyoruz? Yolunuz aşk olsun. Hep beraber Allah'a yürüyüp kazanacağız inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Tığlı. Selamun aleyküm. Aleyküm kendini beğenmek ile, mesela kendini sevmek ile ucub arasındaki farkı açıklar mısınız? Ucub da aynı zamanda bir şeyi acayip görmek, bir şeyin güzelliği bizi güzelliğini bizi cezbetmesi demektir. Kendini sevmeyen Allah'ı sevemez. Kendini sevmeyen hiç kimseyi sevemez. Sevmelidir. Sevmek başka bir şey. Sebep üstün görmek yanlış olandır. Hem kendimizi seveceğiz, hem başkalarını seveceğiz. Kendimizi severken, Allah'tan bağımsız olarak değil, Allah ne buyurdu? Sor onlara, onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar mı yaratıcıdır? Onlar onlar mı kendi kendini yarattı? Kendi kendilerinin yaratıcısı midir? Yerleri gökleri onlar mı yarattı? Sor, onlar cevap versinler. Bu soruya cevap olarak bir mümin nasıl cevap verir? Allah yarattı der. Bu durumda kendini değil, Rabbini beğenmesi gerekir. Kendini severken, Rabbi ile beraber sevmesi gerekir. Rabbinin yaratmasını sevmesi gerekir. Dolayısıyla kendi üzerinde Rabbinin güzelliğini sevmesi gerekir. Böyle olunca bu sevgi Allah'a gider. Kendini sevmesi Allah'a gider. Bir kula bakarken de bu böyledir. Sadece eti kemiğini sevse bu sevgi Allah'a gitmez. İçindeki güzelliği görüp sevmesi gerekir. Allah'ın onun üzerindeki güzelliğini sevmesi gerekir. Böyle olunca bu sevgi ayrıca Allah'a gider. Allah'a giden sevgi bize iman kazandırır, evet, saadet kazandırır, mutluluk kazandırır. Ama Allah'tan bağımsız sevgi bizi Allah'tan uzaklaştırır. Onun sonu da sadece keder olur. Sıkıntı olur, musibet olur, bela olur. Evet, ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Kendini beğenmek. Eğer Allah'tan bağımsızsa, bu durumda o küfür olur, şirk olur, perde olur. Ama Allah ile kendini beğendiyse, ve bununla beraber ona kibir denmez. Kendisiyle iftihar edebilir. Ama kendisiyle kibirlenemez. Eğer nimeti, kendini, her şeyi Allah'tan görüyorsa bu ibadet ve şükür olur. Hamd olur. Allah'tan bağımsız görürse bu durumda o da nankörlük olur, şirk olur, kul ile Allah arasında perde olur, onu Allah'tan uzaklaştırır. Efendim Gebze'den Veysel, Selamünaleyküm Aziz ve Sıddık kardeşlerim ve Aziz Hocam huzurundayız, dinliyoruz hocam. Salih evlat, hayırlı evlat için evli çiftler nereden başlamalı? Bize bir tavsiye buyurur musunuz? Gebze'den Veysel tembel deli demiş. Allah razı olsun. Tembel değil, çalışkan olduğu Çalsın. bellidir zaten. Tarih bir evlat için önce evladı Allah'tan bir emanet olarak görmek gerekir. Allah'a kul olsun, abdolsun, Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşsin diye onu yetiştirmek gerekir. Önce bakışımızın böyle olması gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirsin. Ona korkmayın. Bırakın. Ona bir şey olmaz. O Rabbinin hesabını yapar. Dolayısıyla Allah onun hesabını yapar. Ona bir şey olmaz. Ne dünyası için ne ahireti için endişe etmeyin. Eğer la ilahe illallah dedirttinizse la ilahe illallah evet, la ilahe ilah yoktur. Sevgili yoktur. Maşuk yoktur. Asıl sevilmesi gereken yoktur. İllallah Allah vardır. Sevilmesi gereken, abdolulması gereken, maşık olması gereken, sevgisi kazanılmaya layık olan Allah'tır. Eğer çocuklarımız bunu söylediyse, bunu söylettikse onlara, iş bitmiştir. O her zaman nefis karşısında, şeytan karşısında, dünya karşısında, musibetler, belalar karşısında dimdik durur. Onun Rabbi vardır. Dolayısıyla aynı şekilde Allah da ona yardım eder. Allah onu bırakır mı? Kendisini seveni bırakır mı? Bırakmaz. Düşmesine müsaade etmez. Düşünce onu kaldırır. Evet. Yapmamız gereken şey çocuklarımıza La ilahe illallah dedirtmektir. Elbette ki halimizle onlara örnek olmamız gerekir. Bizim La ilahe illallah dememiz lazım ki çocuklarımıza da bunu dedirtebilelim. Yoksa Sadece kelime olarak söyletmek değildir mesele. Eğer La ilahe illallah dediysek hem dünyamız hem ahiretimiz cennet olur. Çünkü gönlümüz cennet olur. Bir gönül Allah'ın muhabbetiyle doluysa o cennete dönmüş bir gönüldür. Onun de cennet olur. Dünyası da cennet olur. Kendisiyle beraber olanlara da cennet olur. Bütün mesele la ilahe illallah demektir. Bununla beraber bunu dedirtmektir. İnşallah çocuklarımıza böyle muamele edeceğiz. Böyle olunca onlar salih evlat olur. Allah'ın hesabını yapar. Anasına babasına layık salih evlat olmaz mı? Elbette ki olur. Hem anasına babasına hem çevresine bulunduğu her yerde o nur saçar. Allah'ın hidayetini, muhabbetini saçar. Güzellik saçar. Evet inşallah çocuklarımıza böyle bakacağız, böyle muamele edeceğiz. Çocuklarımıza muamele ederken de evet bir büyüge nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele etmemiz gerekir. Elbette ki onun anlayacağı şekilde, onun seviyesinde. Evet. Efendim Vandan Adem Tancan Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli hocam, sorum şu. Kur'an evrensel midir? Tarihsel mi? Ve ben hocamın tarihselcilere bakış açısı nedir? Kur'an'ın kıyamet, Kur'an'ın kıymet verdiği ay bizlere mübarek olsun. Amin. Hepimize mübarek olsun inşallah. Ben insanları iki kısma ayırırım biliyorsunuz. Bir, Rabbini kabul edenler Rabbini sevenler, iman edenler, Resulünü kabul edip ona tabi olanlar, cennetin yolcuları, Allah'a yakınlığın, dostluğunun yolcuları, bir de cehenneme yolculuk yapanlar, şeytana tabi olan olanlar, şeytanın arkadaşları, dostları, cehennem yolcuları. İki kısım. Çünkü ahirette bu iki yerden başka yer yoktur. Eğer biri tarihi anlamaya çalışırken, tarihi anlatıyorsa, Kur'an'a göre değil, kendine göre tarihi anlamaya çalışıyorsa, bu durumda sadece hayal kuruyor. Allah'tan bağımsız olarak düşünüyor demektir bu. Tarih, gerçek tarih neyle başlar? Hazreti Adem'le başlar. İlk insan, ilk peygamberdir aynı zamanda. Allah'a davet ediyor. Cennete davet ediyor. Tarih peygamberlerle devam eder. Tarihi mutlaka peygamberlerle beraber anlamak gerekir. Her devir peygamberlere göre yön kazanır. Ya aşağı ya yukarı. Her peygamber geldiğinde bir ona iman edenler vardır, onunla beraber olanlar vardır, bir de onun karşısında durup onlarda mücadele edenler vardır. Bütün tarih bundan ibarettir. Eğer tarihten peygamberleri çıkarırsanız, o tarih gerçek bir tarih olmaktan çıkar. Hayali, vehmi, Allahsız bir tarih olmuş olur. Allahsız bir tarih, tarih değildir. Senin tarihi, geçmişi, insanın geçmişini, Varlığın geçmişini Allah ile beraber anlaman gerekiyor. Eğer onsuz sadece tarih diyorsa o kendini bilmemiş, anlamamış. insani anlamamış. Rabbini anlamamış. Neyi anlamıştır? Hiçbir şey. Evet. Tarih peygamberlerle başlar. Peygamberlerle devam eder. Bununla beraber kıyamete kadar da aynı şekilde peygamber varisleriyle anlaşılması gerekir ki Tarih gerçekten anlaşılmış olsun. Tarihe yol verenler, yön verenler onlardır. İnsanlığı değiştiriyor. Evet, bir kişi geliyor. Tarihe o yönü veriyor. 50 sene, 100 sene, 500 sene sonra bakıyorsun ki evet o insanlık onların yolunda yürümüş. Peygamberlerin yolunda yürümüş, peygamber varislerin yolunda yürümüş. Yolu onlar açmış. Onlar olmadan, onlar anlaşılmadan, tanınmadan, tarih anlaşılmaz. Evet. Efendim Denizli'den Hızır Akaya. selamünaleyküm efendim. Aleyküm selamun Aleyküm. 13 yaşındaki oğlumun sorusu derslerimize çalışmadığımız zaman, Ailemiz bilgisayar oynamama telefonda oyun oynamama cezası vermesi doğru mu? Evet. Mesela ne diyoruz? Her türlü soruya cevap verilir diyoruz. Cevabı olmayan soru yok diyoruz. En çok zorlandığım çocuklara verdiğim cevaptır. Mesela bu soruda çok zorlanıyoruz. Bunu mutlaka onun Anlayacağı seviyeden anlatman gerekiyor çünkü. Sorunun cevabını bilmek yetmiyor. Bir de onların seviyesinden, onlara göre söylemen gerekir. Anlatman gerekir ki onlar bunu anlamış olsun. Yoksa rastgele böyle bir cevap, onlara verilmiş cevap değildir. Muhatabın, eğer senin cevabını anlamadıysa, sen cevap veremedin demektir. Evet, ders çalışılmadığında, tabii cevabı ona vereceğim, babasına değil. Ders çalışılmadığında eğer anamız babamız bize e, telefon ya da bilgisayar cezası veriyorsa bu doğru müdür? Bize bu doğru değildir. Ama çocuğun şöyle yapması gerekir. Yani kardeşimizin 13 yaşındaysa artık bunu anlayabilecek seviyededir. Nasıl yapması gerekir? Kendisine bir ders çalışma saati belirlemesi gerekir. Bu saatte benim ders çalışmam gerekir. O saat geldiğinde ister bilgisayar olsun, ister telefon olsun, ister başka bir şeyle meşgul olsun, onu bırakıp o saatte dersine çalışmalıdır. Çünkü hayat böyle gelişi güzel yaşanmaz. Bir planın, bir programın olması gerekir. Aynı şekilde Yaşı kaç olursa olsun ona artık çocuk denmez genç denir, delikanlı denir, 13 yaşında. Onun kendine böyle bir program yapması gerekir. Evet Bu saat geldiğinde, bu saatten bu saate kadar benim ders çalışma saatimdir. Şu saatler arasında evet, telefon olsun, bilgisayar olsun veya başka bir oyun olsun, onunla oynayabilir, orada eğlenebilir. Ama ders saati geldiğinde mutlaka e, o oyunu bırakıp o ders saatinde dersini çalışması gerekir. Buna beraber anası babası böyle bir ceza vermesin, bıraksın o kendi kendine bir program uygulasın. Bu programı anasına babasına da söylesin. Şu saatler arasında ders çalışacağım diye bu kendine uygulasın inşallah. Efendim Şengül Portakal selam, hayırlı Ramazanlar. Aleyküm selam. Zor bir işte çalışan ve bünyesi zayıf olan kişi çalışmak zorundaysa, oruç tutamıyorsa, sonra kaza orucu tutacak sağlığı yerinde değilse ne yapmalıdır? Evet. Oruç sadece mideye tuturulmuyor Gözümüze, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza, gönlümüze de oruç tutmamız gerekir. Evet, sağlığı ya da işi buna el vermiyorsa bu durumda çalışmaya da mecbursa yapması gereken şey nedir? Evet, onun fitresini verecek. O gücü de yoksa evet. ne demesi lazım? Yani fetvayı dışarıdan istemek doğru değildir. Bu özel çünkü. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Özel fetvalar için danışmak, sormak gerekmiyor. Şöyle yapılması gerekir. Fetvayı Allah'tan istemesi gerekir. Nasıl? Kendi gönlüne, gönül arşına Dönüp, ya Rabbi sen beni biliyorsun. Halimi benden daha iyi biliyorsun. Şöyle şöyle mazeretim var. Ben bunu böyle yapsam, sen bana bunun hesabını sorar mısın? Kulüm niye bunu böyle yaptın diye bana hesap sorar mısın? Rabbim tanıyorsa, biliyorsa. Mutlaka cevap gelir. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Fetva verenler. Sana fetva verse de sen fetvayı kendi gönlünden iste. Fetvayı kendi gönlünden istemek böyledir. Rabbim beni huzura alsa, kurum sen bunu niye böyle yaptın diye sorsa bakalım cevap verebilecek miyiz? İslamiyetle, evet ya Rabbi şöyle şöyle mazeretim vardı. Sen biliyorsun ki gerçekten bunu yapamıyordum. Bunu tutamıyordum. Ondan. Diyebiliyorsak sorun yok. Yok. Kendi kendimize fetva arıyorsak Biliyoruz ki, anlıyoruz ki, kendi kendimizi kandırıyoruz. Evet, ne yapacağız o zaman? Doğru neyse, güzelle öyle yapmaya çalışacağız. Fetvayı gönlümüzden isteyelim. Kim bize fetva verirse versin, fetvayı bir de gönlümüzden isteyelim inşallah. Evet. Efendim, ikinci sorum demiş, hac görevini yerine getiren bir bayan çalışmak zorundaysa çalışması caiz midir? Teşekkürler daimi takipçilerinizdenim. Selamlar demiş efendim. İster hac vazifesini yerine getirmiş olsun veya getirmemiş olsun o fark etmiyor. Mümin her yerde mümindir ve her yerde kuldur. Eğer mecbursa elbette ki çalışabilir. Ama nerede çalışırsa çalışsın Gönül halimizi bir kur olarak, bir mümin olarak nasıl gerekiyorsa öyle tutmamız gerekir. Yani Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bize de düşen, nerede olursak olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Onun rızasını, onun yakınlığını, sevgisini, muhabbetini kazanmak için, elimizden geleni yapmaktır. Buna beraber, böyle, şunu şöyle yaptım, acaba Rabbim razı mıdır? Rabbimiz bizi biliyor. Bizi bizden daha iyi biliyor. Bize düşen, nerede olursak olalım, O'na kul olmaya, O'na abd olmaya çalışalım. Evet. Efendim Derya Akka'ya Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Efendimize sonsuz muhabbetlerimizi iletiyoruz ve dışarıdaki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizi daha görmeden çok seviyoruz. Allah şahittir buna ve bizi her yerden Allah'ın ipinde buluşturan Allah'a hamdolsun. Herkese selamlar. Allah razı olsun. Biz de Derya kardeşimizin bu sözüne katılıyoruz. Kardeşlerimiz nerede olursa olsun. Gerçekten onları çok seviyoruz. Gönlümüz bir ve beraberdir. İnşallah hem dünyada bu muhabbetimiz bir olmamız, bir oluşumuz devam eder. Ahirette de beraber oluruz inşallah. Evet. Efendim ıgdırdan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Rabbim sizden de Diyar TV ailesi olarak tüm kardeşlerimizden razı olsun. TV'deki programlardan çok istifade ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Diyar TV var. Sonsuz şükürler olsun Rabbimize. Hocam size sorun. Bayan kardeşlerimize itikaf için neler yapmasını nasihat edersiniz? Evet, Allah razı olsun. Önce televizyonumuz için ne diyoruz? Diyar Medresesi, Diyar Dergahı. Diyar TV'yi böyle anlamak gerekir. Eğitim yeri, okul, medrese. Mescit, dergah. Bütün mesele zaten söylüyoruz orada. Gönüllerin kıblegah olmasıdır. Evlerimizin kıblegah olmasıdır. Gönlümüzün Allah'a dönmesidir. Televizyonumuz onun için vardır. Gönlümüz Allah'a dönsün diye, evlerimiz kıblegah olsun diye. İnşallah bu eğitimi böyle kendi evimizde yaparız. Bu imkanı veren Allah'a hamdolsun. Bayan kardeşlerimiz itikaf için ne yapabilir? Elbette ki imkanlarına göre varsa vakitleri, zamanları böyle müsait bir evin, kendi evinde müsait bir odada odaya girer o günü Allah'a vakfeder. İttikaf Allah'a vakfedilen hayatın bir bölümü elbette ki oruçludur zaten bir de bütün o vaktini, o gününü Allah'a ayırmıştır. Allah'a vakfetmiştir. Rabbini zikreder, tesbih eder, hamd eder, secde eder, dua eder. Rabbi ile beraber olur. Vaktini Rabbine ayırdı. Eğer bir gün boyunca bunu yapma imkanı yoksa, söylemiştim, bir saat olsun, iki saat olsun, beş saat olsun. Mesela çocukları vardır, böyle bir imkanı yoktur. Söylesin, Ya Rabbi, beş saati sana vahvetmeye niyet ettim. İttikafa girmeye niyet ettim deyip, o beş saati tamamlasın. Gücüne göre. Evet. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler, selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramazanı en iyi şekilde geçirebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'ı en iyi şekilde geçirebilmek için Ramazan'ı önce anlamak gerekiyor. Ramazan ayı, Kur'an ayı biliyorsunuz. Allah'ın kelamıyla beraber olmaya çalışmak gerekiyor. Allah ile beraber olmaya çalışmak gerekir. Genel olarak, toptan anlamak gerekir onu. ne? Mesele, Rabbimizin rızasını kazanmak için bu ayımız Allah'a ait olsun deyip elimizden geleni yapmaktır. Evet, oruçla, namazla, tefekkürle, zikirle, tesbihle, hamle, ihtiyacı olanlara yardım etmeye çalışmakla, Allah'ın kullarının sıkıntısını gidermeye çalışmakla elimizden hayır olarak her ne geliyorsa. Allah bu ayda bire bin verir. İçinde Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi vardır ki o kadir gecesi bütün bu ayı kapsıyor çünkü bir günü bir gecesi bir ömre bedel. Evet bin ay, evet seksen küsür sene yapıyor. Bu durumda bir günü bir gecesi evet ne demek bir ömre bedeldir. Bunu tam olarak değerlendirmeye çalışmamız gerekir. Elimizden ne geliyorsa. Rabbimizin rızasını kazanmak için, sevgisini, yakınlığını kazanmak için. Rabbim benden razı olsun. Şunu şöyle yapayım, Rabbim benden razı olsun diye elimizden her ne geliyorsa yapmaya çalışmamız gerekir. Evet. Efendim Bitlis'ten bir izleyicimiz. Selam Aleyküm hocam. İyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun. Sorum şu, <gülüyor> namazımı huşu içinde kılamıyorum. Dünya malı, farklı farklı şeyler aklıma geliyor. Namazımı nasıl kılarsam huşu içinde kılarım. Allah'a emanet olun efendim. Evet. Allah günde eğer beş vakit huzuruna davet ediyorsa, dünyadan çık diyor zaten. Dünyayı bırak. Mali, parayı, işi, ticareti, alışverişi bırak diyor. Gel diyor. Gel. Gel. Şu ahitleşmeni yenile. Günde 5 vakit Allah'ın huzuruna çıkıp Allah ile ahitleşiyoruz. Daha doğrusu Allah ile olan ahdimizi tazeliyoruz. Sen benim Rabbimsin. Sana kul olmaya söz veriyorum diye dünyaya gönderilmişiz. Bu sözü verip gönderilmişiz. Allah'a, Resulüre iman ederken evet, bir daha söz verdik. Gerekeni yapacağız diye. Ne zaman ahdimizi yeniliyoruz, sözü veriyoruz, ''İyaken abdu ve yaken estayin'' derken, bu ahdi Allah ile olan ahdimizi tazelemektir. Ya Rabbi, yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Sirat-ı müstakimdeyiz. Senin hidayetçiyle beraberiz. Kendisine nimet verdiğin evet, o kullarınla beraberiz ve o nimetleri kazanmaya çalışıyoruz. Yanlış yapmıyoruz. Gazaba uğrayanların yolunda gitmiyoruz. Delalette olanların yolunda gitmiyoruz. Kendisine nimet verdiğin kullarının hidayetçininle beraber sana geliyoruz. Sana abd oluyor. senin sevgin peşinde bizi seversin diye. Seni sevdiğimiz için, o sevgini kazanmak için bütün çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz Ya Rabbi deyip ahdımızı tazeliyoruz. Eğer bunu böyle yapmadıksa hiç namaza durmadık demektir zaten. Bunu böyle söylediğimizde, günde beş sefer gidip Allah ile ahdimizi tazeleyip Allah'a söz verdiğimizde mutlaka hayatımız değişir. Dünyadan da, paradan da her şeyden kurtuluruz. Evet, Rabbimizi her şeyden çok severiz. Bununla beraber bir de onun yolunda cihad etmeyi her şeyden çok severiz. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Evet, söyle onlara, de ki eğer Allah Resulü ve Allah yolunda cihad etmek sizin için her şeyden daha sevgili değilse, evladınızdan, eşinizden, ticaretinizden, evlerinizden, eşlerinizden, her şeyden daha sevgili değilse, Allah'tan belanızı bekleyin, siz belanızı bulmuşsunuz demektir. Yani hem Allah'ın bizim için her şeyden sevgili olması gerekir, hem Resulünün sevgili olması gerekir, yetmiyor. Bir de Allah yolunda cihad etmek bizim için sevgili olması gerekir. Çünkü Allah yolunda cihad etmek, onun sevgisini kazanmak için, imanı kazanmak için çaba gayret sarf etmek demektir. Eğer biri imanı seviyorsa, onun o imanı kazanmak için çaba gayreti de sevmesi gerekir. Sevmiyorsa, evet ne dedi, Beranızı bekleyin. Allah'ın emrini bekleyin. bekle, bekle. Allah'ın emri gazavi geliyor dedi. Kulun gönlünü toparlaması gerekir. Onun için söylüyoruz, asıl ümmetin sorunu, şu andaki ümmetin sorunu, amel sorunu değildir. İbadet sorunu değildir. İman sorunudur. İmanımızı tazelememiz gerekir. İmanımızı yenilememiz gerekir. İmanımızı kontrol edip, imanım var mıdır, yok mudur? Ona bakmamız gerekir. İmanımızı Allah'ın vahiyinin ölçüsüne, Kur'an'ın ölçüsüne, Resulünün ölçüsüne vurmamız gerekir. Eğer onlar gibi iman etmişsek, Allah'ın vahyi Kur'an imanımızı onaylıyor. Evet sen müminsin diyorsa müminiz, değilsin dediyse onlara göre iman etmemişsek bu durumda iman etmemişiz. Biz istediğimiz kadar kendimizi mümin zannedelim. Evet, İslamımızı, ibadetimizi, ahlakımızı, ihsanımızı, Allah'ın huzurunda duruşumuzu Kur'an'ın ölçüsüne vurmamız gerekir. Kur'an doğru dediyse doğrudur, yanlış dediyse o yanlıştır. Elbette ki herkesin eksikiği olur, yanlışı şey olur, yanlış anladıkları olur. Doğru zannedip yanlış anladıkları olur. Ama Allah öğretir. Her şeyi birden hiç kimse öğrenemez. Hayatımızın sonuna kadar bir yandan öğreniyor bir yandan da öğreteceğiz. Eğer Resulullah Efendimiz hayatının sonuna kadar Allah'ın kendisine vahyettikleriyle öğrendiyse, öğrettiyse bize de düşen böyle olmaktır. Yoksa ben her şeyi biliyorum, anlamışım. Artık benim bir şey anlamama gerek yok dediğimizde kibirlendik. Kaybettik zaten. Allah'a Allah'ın vahyine karşı kendimizi müstahını gördük. ihtiyaçsız gördük. Kaybetmemiz için bu yeterlidir zaten. Evet, hayatımızın sonuna son nefese kadar hem öğrenecek öğreneceğiz hem de öğrendiklerimizi öğretmeye çalışacağız evet. Efendim Denizli'den hazır Akkkaya Allahlan <gülüyor> e rahmeti bereketi üzerinize olsun Hz Yunus Aleyhisselam balın karnına düşmeden önce nefsi itminandan geçmiş miydi? etminandan sonra düşmek var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de eğer kendi nefsime zulmettim demeseydi kıyamete kadar balın karnında kalırdın. Değişini nasıl anlamalıyız? Canımızda, malımızda yolunuzda kurban olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah sizden ve öğrencilerinizden razı olsun. Amin. Allah'ın bir nebisi, bir resulü itminana ermeden o peygamberlik vazifesini almaz bir kere. Evet, İtminan mertebesinde o vazifeyi alır, sonra yoluna devam eder, olgunlaşır o, onun üzerinde. Eğer o, o şekilde tövbe etmeseydi, yani La ilahe illallah te subhane inni kuntu mine zalimin demeseydi, insanların tekrar dirileceği güne kadar balığın karnında kalırdı demek, o itminandan düşer demek değildir. O onu kaybetti demek değildir. Dünyadaki yaptığı yanlışın cezasını çeker demekti. Itminandaki böyle biri de böyledir. Hatta Raziye'deki biri de böyledir. Yani yaptığı yanlışın cezasını burada çeker. Nasıl çeker? Mesela Raziye'deki itminandaki bir veli bu cezayı nasıl çeker yanlış yaptılarında? Allah ona küser. Allah ona darılır. Allah ona tabiri caizse nazar etmez. Bu onun için cezaların en büyükidir. Ahirette de burada düşmemiş. Bir yere düşmemiştir zaten. Ama kendi yanlışının cezasını burada çeker. Bunu bir ölçü olarak almak gerekiyor. Yani eğer bir peygamber bir yanlış yaptığında yanlışı da zaten biliyoruz. Allah'tan izinsiz kavabını terk etti. Cezası bu. Yani yanlışı bu. O zaman veli Allah'tan izinsiz hareket etmez, etmemelidir. Ederse ne olur? Ederse bunun cezasını alır. Ederse Allah onu karanlıkta bırakır. Bir veli nasıl karanlıkta kalır? Allah'tan mahrum kalınca, Allah'ın iltifatından mahrum kalınca karanlıkta kaldı. Eğer tövbe etmez, Yunus Aleyhisselam'ın söylediği gibi ben kendime zulm ettim demezse o karanlıkta kalmaya devam eder. Söylerse evet ondan kurtulur. Ama orada çok da zahmet çeker. O yanlışından dolayı. Evet, ceza budur. Bunu da böyle anlamak gerekir. Efendim Van'dan Adem Değerli Allah selamı üzerinize olsun. An. Hocam sorum şu. Kur'an'da şefaat kavramını açıklar mısınız? Evet. Şefaat kavramı. Allah ayet-i kerimede buyurur. Ayetler sıkça gelir hiç kimse onlara şefaat edemez onlara yardım edemez onlara şifa olamaz buyurur bir de ne buyurur hiç kimse şefaat edemez Allah'ın izin verdikleri müstesna Allah'ın izin verdikleri müstesna demek bu durumda Allah'ın izin verdikleri vardır onlar müstesnadır onlar şefaat edebilir ama nasıl kim şefaat ediyor? Kim, kime, kimlere şefaat edebilir? Bunu anlamak gerekir. Herhangi bir kul, herhangi bir peygamber nasıl ki dünyadayken en sevdiğine bile hidayeti veremiyorsa ona şefaat edemiyor demektir. Şefaati önce o şefaate uğrayacak olanın kabul etmesi gerekir. Ahirette de bu böyledir. Ahirette bir peygamber yani herhangi birine ben şuna şefaat edeyim diyemez, böyle bir şefaat yoktur. Şefaat dünyadadır. Kelime manası da öyledir, çift taraflı demektir. Hem dünyada hem ahirette olmalıdır. Dünyada eğer şefaat yapıldıysa, yani biri bir peygambere iman etti ve ona tabi olduysa ama amelleri cennetteki yüksek derecelere yetmediyse, imanı kurtarmış ama bu durumda orada şefaat gelir. Buna beraber hesapta şefaat gelir. Hesabi kolay olur. Ona tabi olduğu için dünyadaki o yardım, şefaat yarım kalmıştır. Orada Allah onu tamamlar. Kime tamamlattırır? O yardımı yapana. Dünyadaki şefaat edene yap, tamamlattırır onu. Aynı şekilde mesela Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. O gün hiç kimse konuşamaz. Söz söyleyemez. Allah'ın izin verdikleri müstesna. Onlar da hakkı söyler. Şefaat edenler hakkı söyleyecek orada. Yani biri kendisine uymuşsa, imanda kendisine tabi olduysa amelde tabi olmaya çalışıp, gerekeni yapmaya çalıştı. Ama yeteri kadar yapamadıysa. Bununla beraber, kıyamet günü Allah, evet bu imkanı ona tanır. Hadi yaptığın şefaati tamamla der. Burada yapılan şefaat, orada tamamlanır. Yoksa, işte kişi orada, şöyle şefaat eder, Allah'a kul olmamış, abd olmamış, Rabbini ciddiye almamış birini, alıp cennete gönderir. Evet, bu yanlış bir düşünce, yanlış bir fikirdir. Evet, Kur'an'a göre burada eğer şefaat yarım kalmışsa orada şefaat etme hakkı vardır ve onu tamamlar. Bir baba evladına şefaat edebilir. Nasıl? Evlat babasına imanda tabi olmuştur. İslam'da tabi olmuştur. Onun gibi yapmaya çalışmıştır. Yarım kalmıştır. Evet, şefaati yapar, tamamlar. Buna beraber cennete beraber olurlar. Evlat babasına şefaat edebilir. Yani kim kime yolu gösterip yardımcı olmuşsa o şefaat etme hakkına sahiptir. O şefaat edebilir. Ve bu kıyamete kadar bu böyledir. Bununla beraber eğer şefaat burada olmamışsa, burada dünyadayken o şefaate uğrayan, şefaat edeceği edenin şefaatini kabul etmemişse, şefaat gene olmaz. Yani bir peygamber babasına yardım edemez, evladına yardım edemez. Eğer dünyadayken ona iman etmemiş ve onun yolunda yürümemişse, onun yardımını, şefaatini kabul etmemişse orada da şefaat olmaz bu şefaati görmez. Allah öyle buyurdu. Kıyamet günü her cemaati, ümmeti, kavmi imamıyla beraber hüzura alırız. İmam şefaat edendir aynı zamanda. İmama uyulmuşsa, işler yarım kalmışsa bu durumda imama şefaat etme hakkı verir. Ona uymuşlar çünkü imanda. Ama bunun için önce imamın kurtulması ve bu şefaat etme hakkını kazanmış olması gerekir. İnşallah anlaşılmıştır yeteri kadar. Yoksa işte Allah'a kur olmamış, Allah'ı ciddiye almamış, Allah'ın emrini ciddiye almamış, peygamberine tabi olmamış, Ondan sonra şefaat etsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey batıldır. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce batıldır. Herkes Allah'a karşı sorumludur. Abd olmakla, iman etmekle sorumludur. Rabbinin rızasını kazanmak için cihad etmekle, çaba gayret sarf etmekle sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirmesin, bir başkası ona şefaat etsin. Böyle bir düşünce şirktir. Ama iman etmiştir. Onun gibi iman etmiştir. Tabi olmuştur. O yardımı yarım kalmıştır, şefaati yarım kalmıştır. Onun gönlüne şifa olmak yarım kalmıştır. Değil mi ya? Bu ne? de çift, çift demektir. Dünyada yarım kalan orada tamamlanır. Çift taraflı şefaat. Evet. Efendim Necla Ör, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben bir yardım derneğinde 13 senedir gönüllü olarak çalışıyorum. Sürekli zikir yapacak, kitap okuyacak zamanım olmuyor. Sizin önerdiğiniz zikri yapıyorum sadece. Acaba ben dernek çalışmamı bırakıp evde ibadet ve zikir yapmak mı daha doğru yoksa dernekte Allah rızası için gönüllü olarak mı çalışmam daha doğru? Hangisi benim için daha hayırlı? Rabbimin rızası hangisinde bilemiyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Sizi Allah için seviyorum dualarınızda yer almak dileğiyle Rabbime emanet olun hocam. Evet. İkisini de yapmamız gerekir. Zaten zikrimiz öyle kısa bir zikir. 15 dakikada yapılan bir zikirdir. Kulun gecelerini Rabbine ayırması gerekir. Evet. Gecelerini Rabbini hamd etmeye, tesbih etmeye, Kur'an'ı okuyup, üzerinde ayetler üzerinde tefekkür etmeye Allah'ı zikretmeye ayırması gerekir. Gündüzleri de aynı şekilde Allah böyle bir imkanı ikram etmişse, bir dernekte hizmet etme, Allah için hizmet etme, Allah'ın kullarına yardım etme imkânını vermişse, kesinlikle bunu devam ettirmeli. Bununla beraber zikri de aynı şekilde yapmalıdır. İkisini beraber yürütmelidir. İkisi birbirine Allah'ın rızasını kazanma yolunda, birbirine destek. İkisi ona destek olsun, yardımcı olsun. İnşallah bunu böyle yapmaya çalışalım, kazanalım hep beraber. Bununla beraber dernekte yardım ederken, yardımcı olurken onlara da onların da kazanması için onlara destek olalım, yardımcı olmaya çalışalım. Hep beraber Allah yolunda evet hizmet etmeye çalışalım. Şunu bırak, şunu yap demek doğru değil. Bu dünyada Allah için her neyi yapabiliyorsak, gücümüz neye yetiyorsa, Allah bize hangi imkanı vermişse onları sonuna kadar değerlendirip kazanmaya çalışmamız gerekir. Allah kardeşimizin yolunu açık etsin inşallah. Evet. Efendim can yapıcı. Selam hocam. Sizleri çok seviyoruz. Hocam namaz kıldığımda rekatları unutuyorum. Ne yapmalıyım? Eğer rekatları sürekli unutuyorsak az olanı kabul edip öyle namazı tamamlamak gerekir. Az olanı kabul etmemiz gerekir. Yok arada bir unutuyorsak bu sefer tam tersi olması lazım. Çok olanı kabul etmek gerekir. Yani kıldığında unuttu. Üç mi kıldım dört mü kıldım? Onu üç olarak kabul edip bir rekat daha kılsın. Eğer sürekli oluyorsa. Yok arada bir oluyorsa bu durumda üç mü dört mü kıldım dediğinde dört demesi gerekir. O tamamlaması gerekir. Bir rekat fazla kalsa herhangi bir sorun olmaz. Evet. Efendim bir izley izleyenimiz Allah'ın selamı sizlerin ve Ümmet-i Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Annem astım hastası ve oruç tutuyor ama ilaç olarak sprey kullanmak zorunda. Kullanırsa orucu bozulur mu? Evet. Sprey herhangi bir gıda değildir. Orucu bozan şeyler vücuda eğer gıda oluyorsa orucu bozuyor. Onun sprey herhangi bir gıda değildir. Orucu bozmaz. Buna beraber e, gıda olmayan hiçbir şey. Orucu bozmuyor. Yani gıda olup o vücuda güç kuvvet veriyor. Bununla beraber e, orucu etkiliyorsa orucu bozuyor. Yoksa sprey herhangi bir şekilde orucu bozmaz. E, onu kullanmazsa rahatsız olur. Onun için rahatlıkla onu kullanır. Kullanabilmesi gerekir. Kullansın. Evet. Ben ikinci sorum sorum da namazda secdedeyken Rabbimize seni seviyorum söyledikten sonra Allah'ın cevabını secdede değil de bittikten sonra verebilir mi? Tabi. Önemli olan cevabı almaktır. Başında alırız, ortasında alırız, sonunda alırız, secdede alırız, kıyamda alırız. O fark etmiyor. Ya da daha sonra alırız. Ama hangi nimet olursa olsun, Allah'tan gelen o nimetin mutlaka o namazın, o farz olan namazın, o secdenin bize kazandırdığını unutmamamız gerekir. Aynı şey zikir için de öyledir. Yani zikirde veya herhangi bir iyilik, bir güzellik Allah'ın rızasını kazandıracak, sevgisini kazandıracak bir şey yaptığımızda da bu böyledir. Yani o cevap nerede gelirse gelsin fark etmez. Bizim o yaptıklarımızın toplamının karşılığıdır. Mesela Rabbimizin bize seni seviyorum demesidir. Bunu tatmamızdır. Bunu hissetmemizdir. Bundan daha büyük bir nimet yoktur. Bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Daha sevgilidir. Evet. Efendim, Elif, Kul, hayırlı akşamlar. Allah'ın orduları içinde kimler ve neler vardır? Manevi ordular nelerdir? Ben Allah'ım, beni de ordularının içine al, hizmet edeyim diye dua ediyorum. Ama bu orduda kimlerle ve nasıl beraberim güzelce anlamak istiyorum. Allah razı olsun. Evet. Ordu manevi ordudur. Ordu aynı zamanda Allah yolunda olanların ordusudur. Allah'ın rızasını her şeye, sevgisini her şeye tercih edenlerin ordusudur. Allah işleri onlarla yapar manevi işleri onlarla yapar. Bizim de gönlümüz kiminle beraberse. Yani eğer onlar gerçekten Allah yolunun hizmetçileri ise, Allah'ın ordusuysa biz de onları seviyorsak, onlarla beraber hareket ediyor, yürüyorsa onlarla beraber beraber evet ne yapmış oluruz? İşleri yapmış oluruz. Herkesin yaptığı, yapacağı bir şey vardır. Allah ona işi yaptırır, vazifeyi verir ve işi yaptırır. İşi yaptıran O'dur. Evet, nerede olduğumuzu anlamak istiyorsak, gönlümüz kiminle, kimlerle beraber ise onlarla beraberiz, işi de onlarla beraber yapıyoruz demektir. Aynı şekilde bunun tersi de böyledir. Nasıl Allah'ın ordusu varsa, orduları varsa, aynı şekilde şeytanın ordusu da var. Şeytanlarla beraber olanlar, şeytanlaşmış insanlarla beraber olanlar, onlar da onlarla beraber yer alıyor. Hem zahiri hem manevi olarak onlarla beraber insanları cehenneme sürüklemeye çalışıyor. Dolayısıyla onlar da onun, şeytanın, iblisin ordusu olmuş olur. Evet. Efendim, Van'dan Ahmet Öncü, Selam Hocam. Oruculuğu bilemeden çok yemek çok yemek yemek orucu bozar mı? Orucu bozmaz. Bilmeden, unutarak oruç yediğimizde Resulullah Efendimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Biri unutup oruçluyken yemek yerse, su içerse sonra bunu hatırlarsa orucunu tutmaya devam etsin. Onun yemesi, içmesi Allah'ın ona ikramıydır. Orucuna herhangi bir şey olmamıştır, unutmuştur. Allah ona ikram etmiş, yedirmiş, içirmiş, sonra ona hatırlatmış orucuna devam etsin dedi. Herhangi bir sorun olmaz. Efendim Ankara'dan Sevim Barış Elmadak. Efendim gönlümün ilham ilahiye açılması için özel teveccühünüzü çok ama çok istiyorum saygılarımla. Teveccüh Muhabbetin karşılığıdır, sevmenin karşılığıdır. Evet, seven, o muhabbete sahip olanlar mutlaka o tebliği alırlar. Seven derken, sevdiğini zanneden değil yalnız. Seven, seven mutlaka dinler. Sevdiğini dinler, anlamaya çalışır. Anlayınca gerekeni yapmaya çalışır. Ben demez, bence demez, bana göre demez. Diyorsa, kendini seviyor demektir. Ama onu seviyorsa, evet, mürşidini seviyorsa, o ne söylese, ne söylerse söylesin, ne der? Mürşidim ne dediyse o. Dediyse, bu teveccühü hak eder. Dolayısıyla onu alır. Evet, bu durumda kazanmak istiyorsak, Böyle yapmamız gerekir. Dinleyip, anlamaya çalışıp gerekeni yapmaya çalışmamız gerekir ki dinlemiş olalım. Anlamış olalım. Gerçekten, gerçek manada sevmiş olalım. Dolayısıyla teveccühü de hak etmiş olalım. İnşallah ee, öyle yapmaya çalışacağız. Efendim i̇ki mesaj daha var. Aynı Buyur. yollamış. yollamış. Efendim, ol deyip olduran Rabbim, olu versin. Rabbim diye İstediklerimizin hayırlarını oldurduğunu makama yükselsin, Rabbim diye istediklerimizin hayırlarını oldurduğu makama yükselsin ruhumuzu. Gönül aminimizi duymak istiyorum saygılar. Diğer mesajında efendim, efendim ruhumun fişini uzattım Hazreti Allah'ım Prizinize takı veriniz biznillah. Dünyada iz bırakanlardan değil, ilahi iz bırakanlardan olalım inşallah inşallahımız efendim. Allah makamınıza yükselsin demiş. Amin. Allah bir şeye "ol" deyince o olur. Ve iza erade şey'en en yahud lehu kun fe Allah bir şeyin olmasını irade ettiğinde, dilediğinde ona ol der, o da olur. Olmaya başlar. Olma yoluna girer. Nasıl olacak peki? Allah'ın bir şeye ol demesini istiyoruz. Yapmamız gereken bir şey var mıdır acaba? Elbette ki var. Ne yapılması gerekir? Önce o olmasını istediğimiz her neyse Önce bizim ona ol dememiz gerekir. Onun olması için çabamızı, gayretimizi ortaya koymamız gerekir. Yani fiili duamızı, dilimizle, gönlümüzle bir de fiili duamızla onu yapacağız ki, yapmaya çalışacağız ki biz ona ol demiş olalım. Kul Allah'ın herhangi bir istekine, arzusuna, duasına ol demesini istiyorsa, önce onun ol demesi gerekir. O ol demeden, Ya Rabbi sen ol de. Bu duamı kabul et demesi yani bir çaba gerekt, karşılığı olmaksızın, bir emek karşılığı olmaksızın Ya Rabbi şunu şöyle yap. Bu hiç doğru bir dua olmaz. Allah böyle bir duayı da zaten kabul etmez. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? Evet. Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimde, kabul olmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Yani duayı yaparken kabul olacak bir duayı yapmak gerekir. Ne demek? Yani Allah'ın kabul etmesini istiyorsan önce sen gereğini yap. Onun ol demesini istiyorsan önce sen ol de. Evet biz ol deyince, gerekeni yapınca, duamızı yapınca Allah da ona ol der. Allah kuru üzerinde ol ver. Evet. Efendim iki mesajla söylemcin sona gelmiş. bizimle. Efendim, efendim Çerkes köyden Nurhan Aysal selamünaleyküm can yoldaşım dert ortağım efendim hafızam gidebildiği kadar eskiye gidiyor ve ben hatırlıyorum içinde kocaman bir sevgiyle boyunu aşan bir sevgiliği arayan o küçük kızı gözünü çevirdiği her yerde onu arayan ama o o zamanlar ne aradığının farkında olmayan bir küçük kız ve uzun yıllar geçti böyle sevgili aramakla sizden önce kendimi kaybetmiştim. Bu arayışta sizi bulunca kendimi buldum sandım. Şimdi büsbütün sizde kayboldum. Ya öleceğim ya da Rabbime kavuşacağım. Hamdolsun dostum verdiğin derde Allah'ın ne güzel bir dert verdin. Bütün dertler yanında hiç kaldı. Ama bir farkla, büyük bir farkla, ben bu derdi çok sevdim. Her şeyimi alsan da, bir bu kalsın bende. Derdine kurban olayım. Allah razı olsun. Bütün mesele zaten bu derdi anlamaktır. Bu dertle dertlenmektir. Bu dert, sevme derdidir. Aşk derdidir, muhabbet derdidir. Derdin kendisi aynı zamanda dermanın da kendisidir. Derdimizi seviyoruz. Dermanını da seviyoruz. Derdimiz mübarek olsun inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Merdan Toy bir şiir yollamış efendim. Buyurun. Sana bakan ne görür? Suskun birini görür. Muhabbet vakti Leyla, aslı şirini görür. Aramaz zekiliği, buldum der iyiliği. Kaldırıp ikiliği, özde birini görür. Sana bakan ne görür? Kendi yerini görür. Kimi günahlarını, kimi gönül erini görür. Her kaba sığar suyun, aşka çekmiştir huyun. Sevgin ile ben buyum. Kirli kirini görür. Sana bakan ne görür? Kimisi veli görür, kimi anlamaz halin esen bir yeli görür. Aşk dökülür dilinden, taşan rahmet selinden, hak dokunur elinden, bilen o eli görür. Siz bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Sevginiz, sıratımız bizim aşkınızdan. Evet, ne demişti Yunus Ebre? Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Evet, bir de Ben gelmedim davii için. Ben gelmişim sevii için. Benim işim gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim." demişti. İşimiz bu olsun. İşi bilenler böyle söylüyor. Böyleymiş. Herhangi bir dava gütmeye gelmemişiz. Bir şey olmaya gelmemişiz. İşimiz sevmektir. Sevmektir, sevgiyi kazanmaktır. Sevilmektir yani. İşimiz gönül yapmaktır. Bunun dışında bir şey aramak bize bir şey kazandırmaz. Allah bizi <gülüyor> Herhangi bir dava güdenlerden eylemez. Amin. işinin sevmek olduğunu, sevilmek olduğunu, sevgiyi kazanmak olduğunu bilenlerden, anlayanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerimiz de kardeşlerimiz için Ramazan ayı inşallah mübarek olur. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşir inşallah. Bizim için Kur'an ayı olur. Aşk ayı, muhabbet ayı olur. Allah'a teslimiyet ayı olur. Amin. Şükür ayı olur. Hamd ayı olur. Allah'ı tekbir etme ayı olur. Kendimizi bilme, tanıma ayı olur. Amin. Ramazan bize inşallah ustad kapısının açılma ayı olur. Amin. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, muhabbeti, hayri, güzelliği, tecellisi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz bir sonraki programımızda inşallah buluşuncaya kadar sizler Allah'a menet olunuz, hoşçakalınız, esen kalınız efendim.